Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Biliniz ki, ganimet olarak ele geçirdiklerinizin beşte biri, Allah'ın, elçesinin ve yakınlarının, yetimlerin, düşkünlerin ve yolcularındır. Eğer Allah'a ve hakla batılın birbirinden ayrıldığı günde, iki ordunun birbiriyle karşılaştığı o Bedir gününde, kulumuza indirdiğimize inanıyorsanız, Bu böyledir. Allah her şeye gücü yetendir. Hani siz Bedir Vadisi'nin yakın bir yamacındaydınız. Onlar ise uzak yamacındaydılar. Kervan ise sizden daha aşağıdaydı. Öyle ki eğer siz savaşmak üzere sözleşmiş olsaydınız, zamanı konusunda anlaşmazlığa düşerdiniz.'' Ama Allah, yapılması gereken bir işi yerine getirmek için böyle takdir etti ki, bunun da ölenin niçin öldüğü, yaşayanın da niçin yaşadığı apaçık ortaya çıksın. Kuşkusuz Allah, elbette çok iyi işiten, çok iyi bilendir. Hani Allah, uykunda onları sana az göstermişti. Eğer Allah onları sana çok göstermiş olsaydı, kuşkusuz cesaretiniz kırılır, Ve savaş konusunda birbirinizle anlaşmazlığa düşerdiniz. Ama Allah sizi bundan kurtardı. Çünkü O kalplerde olanı çok iyi bilendir. Hani Allah düşmanla karşılaştığınızda yapılması gereken bir işi yerine getirmek için onları sizin gözlerinize az gösteriyor, sizi de onların gözlerinde azaltıyordu. Ancak sonunda bütün işler Allah'a döndürülecektir. Ey inananlar! Eğer bir düşman toplulukla karşılaşacak olursanız, başarıya ulaşmanız için direnin ve Allah'ı çok anın. Allah'a ve elçisine itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Yoksa içinize korku düşer ve gücünüz gider. Sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle birliktedir. Yurtlarından böbürlenerek, İnsanlara gösteriş yaparak çıkan ve Allah'ın yolundan alıkoyanlar gibi olmayın. Allah onların yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır. Hani şeytan onlara yaptıklarını güzel göstermiş ve onlara, ''Bugün insanlardan kimse sizi yenemez, çünkü ben de sizin yanınızdayım.'' demişti. Ama o iki topluluk birbirinin görüş alanına girer girmez, derhal topukları üzerinde arkasına dönmüş ve onlara, Ben sizden uzağım, kuşkusuz sizin görmediğinizi görüyorum ve elbette ben Allah'tan korkarım. Çünkü Allah azabı çok şiddetli olandır demişti. O sırada ikiyüzlüler ve kalplerinde hastalık bulunanlar, inananlar hakkında bu insanları dinlere aldattı diyorlardı. Oysa kim Allah'a güvenip dayanırsa, bilsin ki Allah çok güçlüdür, çok bilgi olandır. Melekler o inkar edenlerin yüzlerine ve sırtlarına vurarak Tadın bakalım cehennem azabını diyerek canlarını alırken bir görseydin. İşte bu ellerinizin yapıp öne sürdüğü işler yüzündendir. Yoksa Allah kullarına zulmedici değildir. Bunlar da tıpkı Firavun ailesi ve ondan öncekilerin gidişi gibi Allah'ın ayetlerini inkar etmişler. Sonra da Allah onları günahları yüzünden yakalamıştı. Kuşkusuz Allah çok güçlüdür, azabı çok şiddetli olandır. Gerçek şu ki, bir toplum kendilerinde bulunanı değiştirmedikçe, Allah da o topluma verdiği iyiliği asla değiştirmez. Kuşkusuz Allah çok iyi işiten, çok iyi bilendir. Bunların durumu, Firavun ailesi ve onlardan öncekilerin durumuna benzer. Onlar Allah'ın ayetlerini yalanlamışlardı, biz de onları günahlarından ötürü yok etmiş ve Firavun ailesini de suda boğmuştuk. Çünkü onların hepsi zulmediciydiler. Allah katında canlıların en kötüsü, inkar edip de artık hiç inanmayacak olanlardır. Onlar kendileriyle antlaşma yaptığın, sonra da her defasında antlaşmalarını bozan kimselerdir. Onlar Allah'tan çekinmezler. Eğer onlarla savaş alanında karşılaşacak olursan, onlara öyle bir darbe indir ki arkalarında olanlar ibret alsınlar. Eğer bir toplumun antlaşmayı bozmasından korkarsan, sen de karşılıklılık ilkesine göre antlaşmayı bozduğunu kendilerine bildir. Çünkü Allah, ihanet edenleri sevmez. O inkar edenler, sakın Allah'tan kurtulacaklarını sanmasınlar. Çünkü onlar onu güçsüz bırakamazlar. Onlara karşı, gücünüzün yettiği kadar kuvvet ve savaş için bağlanıp beslenen atlar hazırlayın. Bununla hem Allah'ın düşmanını, hem de sizin düşmanınızı ve onların dışındaki sizin bilmediğiniz Allah'ın bildiği diğerlerini korkutup caydırmış olursunuz. Allah yolunda ne harcarsanız harcayın, karşılığı size eksiksiz ödenecektir ve siz haksızlığa uğratılmayacaksınız. Bununla birlikte, eğer onlar barışa yanaşacak olurlarsa, sen de yanaş ve Allah'a güvenip dayan. Çünkü o, çok iyi işiten, çok iyi bilendir. Ancak onlar barıştan yanaymış gibi görünerek seni aldatırlarsa bilki Allah sana yeter. Çünkü seni yardımıyla ve kalplerini birleştirdiği inananlarla destekleyen odur. Eğer sen yeryüzünde olanların hepsini harcasaydın bile yine de onların kalplerini birleştiremezdin. Ama Allah onları birleştirdi. Çünkü o Çok güçlü, çok bilgi olandır. Ey Peygamber! Allah sana ve sana uyan inananlara yeter. Ey Peygamber! İnananları savaşa teşvik et. Öyle ki, içinizden sabırlı 20 kişi olursa, onlar 200 kişiyi yenerler. İçinizden 100 kişi olursa, onlar inkar edenlerden bin kişiyi yenerler. Çünkü onlar gerçekten anlamayan bir topluluktur. Bununla birlikte Allah içinizdeki zayıflığı bildiği için şimdi yükünüzü hafifletti. Buna göre içinizden sabırlı 100 kişi olsa onlar 200 kişiyi yenerler. İçinizden bin kişi olursa onlar da Allah'ın izniyle 2000 kişiyi yenerler Çünkü Allah sabredenlerle birliktedir. Yeryüzünde tam üstünlük sağlamadıkça, tutsaklarının bulunması bir peygambere yaraşmaz. Siz geçici dünya malını istiyorsunuz. Allah ise ahireti istiyor. Gerçekten Allah çok güçlü, çok bilgi olandır. Eğer Allah tarafından daha önce verilmiş bir karar olmasaydı, aldığınız fidyeden dolayı size mutlaka büyük bir azap dokunurdu. Elde ettiğiniz ganimetlerden helal ve temiz olanlarını yiyin. Allah'tan korkun, çünkü Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Ey Peygamber! Ellerinizde bulunan tutsaklara de ki, eğer Allah sizin kalplerinizde bir iyilik bulunduğunu bilirse, sizden alınanın daha iyisini verir ve sizi bağışlar. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Eğer onlar, sana hainlik yapmak isterlerse, Bilki onlar daha önce, Allah'a da hainlik etmişlerdi de, Allah onlara karşı seni üstün kılmıştı. Allah her şeyi bilen, çok bilgi olandır. İnananlara, hicret edenlere, mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda savaşanlara, ve Müslüman muhacirleri barındırıp, Onlara yardım edenlere gelince, işte onlar gerçekten de birbirinin dostları ve koruyucusudurlar. İnandıkları halde hicret etmeyenlere gelince, hicret edene kadar sizin onlar üzerinde bir velayet sorumluluğunuz yoktur. Bununla birlikte onlar sizden din konusunda yardım isteyecek olurlarsa, aranızda anlaşma bulunan bir toplum aleyhine olmadıkça onlara yardım etmeniz gerekir. Çünkü Allah yapmakta olduklarınızı çok iyi görendir. İnkar edenler de birbirlerinin yardımcısı ve koruyucusudur. Eğer siz de aranızda onlar gibi davranmazsanız, yeryüzünde bir fitne ve büyük bir kargaşa egemen olur. İnananlar, hicret edenler, Allah yolunda savaşanlar, muhacirleri barındırıp onlara yardım edenler, işte onlar, Gerçek inananlardır. Onlar için bağışlanma ve bol rızık vardır. Sonradan inanarak hicret edenler ve sizinle birlikte savaşanlara gelince, işte onlar da sizdendir. Nezheb hısımları Allah'ın kitabına göre birbirlerine daha yakındırlar. Gerçekten Allah her şeyi çok iyi bilendir. Kebbe Suresi Bu Allah ve elçisinden kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklere bir ultimatomdur. Buna göre yeryüzünde 4 ay daha serbestçe dolaşın. Ancak hiçbir şekilde Allah'ı güçsüz bırakamayacağınızı ve Allah'ın ise inkar edenlerin itibarını düşürebileceğini bilin. Bu Allah ve elçisinin Ortak koşanlardan ilişik kestiğine dair en büyük hac gününde Allah ve elçisinden insanlara bir bildiridir. Bununla birlikte eğer tevbe edecek olursanız bu sizin için daha hayırlıdır. Eğer yüz çevirecek olursanız bilin ki Allah'ı güçsüz bırakamazsınız. İnkar edenlere can yakıcı bir azabı haber ver. Ancak kendileriyle antlaşma yaptığınız ortak koşanlardan, antlaşmalarını eksiksiz olarak yerine getirenlere ve size karşı hiç kimseye yardım etmeyenlere gelince, bunlar bu ilişik kesme kapsamı dışındadırlar. O halde bunlarla yaptığınız antlaşmaya süresi sona erinceye kadar uyun. Çünkü Allah korunanları sever. Haram aylar çıkınca Allah'a ortak koşanları bulduğunuz yerde öldürün. Onları yakalayın, tutuklayın ve onların geçebilecekleri bütün yolları tutun. Bununla birlikte onlar tevbe edecek, namazı kılacak ve zekatı verecek olurlarsa üzerlerine gitmeyin. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Allah'a ortak koşanlardan biri senden sığınma hakkı isterse, ona sığınma hakkı tanı ki Allah'ın sözünü işitsin. Sonra da onu, güven içinde bulunacağı bir yere ulaştır. Böyle yap. Çünkü onlar bilmeyen bir topluluktur. Kendileriyle mescid-i haramın yanında antlaşma yaptıklarınız dışındaki ortak koşanların Allah ve elçisi katında nasıl bir antlaşmaları olabilir? Onlar size doğru davrandıkça siz de onlara doğru davranın. Çünkü Allah sakınanları sever. Nasıl olabilir ki Onlar size üstün gelselerdi, hakkınızda ne bir yakınlık ne de bir antlaşma gözetirlerdi. Onlar kalpleri istemediği halde sözleriyle sizi hoşnut etmeye çalışırlar. Zaten onların çoğu yoldan çıkmış kimselerdir. Onlar Allah'ın ayetlerini az bir değer karşılığında sattılar da onun yoluna engel oldular. Onların yapmakta oldukları ne kadar kötüdür. Onlar inanan birisi hakkında ne bir yakınlık ne de bir antlaşma gözetirler. İşte sınırı aşanlar bunlardır. Onlar tevbe edecek, namazı kılacak ve zekatı verecek olurlarsa, o zaman sizin dinde kardeşleriniz olurlar. Biz ayetleri bilen bir toplum için böyle ayrıntılı olarak açıklamaktayız. Eğer onlar, Antlaşma yaptıktan sonra antlaşmalarını bozacak ve dininize dil uzatacak olurlarsa, o zaman sözlerinde durmayan, o inançsızlığın elebaşlarıyla vazgeçmeleri için savaşın. Antlaşmalarını bozan, peygamberi Mekke'den çıkarmaya kalkışan bir toplumla, hem de size karşı ilk saldırıyı başlatanlar onlar oldukları halde, savaşmayacak mısınız? Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Eğer gerçekten inananlardansanız, Allah kendisinden korkmanıza daha layıktır. Onlarla savaşın ki, Allah sizin ellerinizle onları cezalandırsın, alçaltsın, sizi onlara üstün kılsın ve inananlar toplumunun göğüslerini huzura kavuştursun ve kalplerindeki öfkeyi gidersin. Allah dilediğinin tevbesini kabul eder. Allah çok iyi bilen, çok bilgi olandır. Yoksa siz, Allah içinizden savaşanları, Allah'tan elçisinden ve inananlardan başkalarını sırdaş edinmeyenleri ortaya çıkarmadan kendi başınıza bırakılacağınız mı sanıyordunuz? Allah yapmakta olduklarınızdan çok iyi haberdar olandır. Allah'a ortak koşanlar, inkarlarına bizzat kendileri tanıklık ederlerken, Allah'ın mescitlerini imar etme hakkına sahip olamazlar. Onların yaptıkları işler boşa gitmiştir ve onlar cehennemde sürekli olarak kalacaklardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı kılan, zekatı veren ve sadece Allah'tan korkan kimseler imar ederler. İşte onlar doğru yolda olmaları umulanlardır. Yoksa siz, hacılara su verme ve mescid-i haramı imar etme işini, Allah'a ve ahiret gününe inanan ve Allah yolunda savaşan kimselerin işiyle bir mi tutuyorsunuz? Bunlar Allah katında eşit değildir. Allah zalimler topluluğunu doğru yola ulaştırmaz. İnananlar, hicret edenler, mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda savaşanlar, Allah katında derece bakımından en üstün olanlardır. İşte başarıya ulaşanlar bunlardır. Rableri onlara kendisinden bir sevgi, bir hoşnutluk ve içinde kendileri için tükenmez nimetler bulunan cennetleri müjdelemektedir. Onlar orada sonsuza kadar kalacaklardır. Gerçekten Allah katında çok büyük bir ödül vardır. Ey inananlar! Eğer küfrü imana tercih ediyorlarsa, babalarınızı ve kardeşlerinizi veli edinmeyin. Sizden kim onları veli edinecek olursa, işte onlar zulmedenlerdir. De ki, babalarınız, çocuklarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, kısım akrabanız, kazandığınız mallar, kötüye gitmesinden korktuğunuz ticaret, koşlandığınız evler, Sizce Allah'tan, elçisinden ve Allah yolunda savaşmaktan daha değerli değerliyse, o zaman Allah'ın buyruğu gelinceye kadar bekleyin. Allah yoldan çıkmış olan toplumu doğru yola ulaştırmaz. Hiç kuşkusuz Allah, birçok yerde ve sayınızın çokluğunun sizi böbürlendirdiği, ama size hiçbir yarar sağlamadığı, geniş olmasına rağmen yeryüzünün size dar geldiği, ve sonunda arkanızı dönüp kaçtığınız güneyn gününde size yardım etmişti. Bunun üzerine Allah elçisinin ve inananların üzerine huzurunu indirmiş ve sizin görmediğiniz askerler göndermiş ve böylece inkârcıları cezalandırmıştı. İşte bu inkar edenlerin cezasıdır. Ama Allah bütün bunlara rağmen yine de dilediğinin tevbesini kabul edecektir. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Ey inananlar! Allah'a ortak koşanlar, kuşkusuz pistirler. O halde bu yıldan sonra onlar, mescidi harama yaklaşmasınlar. Eğer yoksul düşmekten korkacak olursanız, biliniz ki Allah dilerse, yakında sizi kendi lütfundan zengin kılar. Kuşkusuz Allah çok iyi bilen, çok bilgi olandır. Kitap ehlinden Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, Allah'ın ve elçisinin haram kıldığını haram saymayan ve gerçek dini din edinmeyen kimselerle boyun eğip kendi elleriyle cizye verinceye kadar savaşın. Yahudiler, Üzeyr Allah'ın oğludur derlerken, Hristiyanlar da Meryem oğlu İsa Allah'ın oğludur demişlerdi. Bu onların daha önce inkar edenlerin sözlerine benzeterek ağızlarında gebeledikleri sözleridir. Allah onları kahretsin. Nasıl da döndürülüyorlar. Gerçekten onlar hahamlarını, rahiplerini ve Meryem oğlu İsa'yı Allah dışında Rabler edindiler. Oysa onlara kendisinden başka ilah olmayan, yalnız tek ilah olan Allah'a ibadet etmeleri söylenmişti. O, onların ortak koştuklarından uzaktır. Onlar sözleriyle Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Ancak Allah, inkar edenler istemeseler de nurunu tamamlamaktan asla vazgeçmez. Allah'a ortak koşanlar, hoşlanmasalarda, kendi dinini bütün dinlere üstün kılmak için, elçisini doğru yol ve gerçek dinle gönderen O'dur. Ey inananlar! Hahamların ve rahiplerin çoğu, insanların mallarını haksız yollarla yemekte ve onları Allah'ın yolundan alıkoymaktadırlar. Altın ve gümüşü biriktirip de, onları Allah yolunda harcamayanlara gelince, onlara can yakıcı bir azabı haber ver. O gün bu altın ve gümüşler cehennem ateşinde kızdırılır, bunlarla onların alınları yanları ve sırtları dağlanır. İşte bu, kendiniz için saklayıp biriktirdiğiniz şeydir. Artık biriktirdiğiniz şeylerin azabını tadın denilir. Gökleri ve yeri yarattığı gündeki yazısına göre Allah'ın katında ayların sayısı 12'dir. Bunlardan dördü haram aylardır. İşte dosdoğru din budur. O halde bu aylarda günah işleyerek kendinize yazık etmeyin. Nasıl Allah'a ortak koşanlar size karşı birlikte savaşıyorlarsa siz de onlara karşı birlikte savaşın ve bileyin ki Allah sakınanlarla birliktedir. Ayların yerlerini değiştirmek, inkarda ileri gitmekten başka bir şey değildir. Çünkü bununla inkârcılar saptırılır. Onlar haram ayı bir yıl helal sayarlar, bir yıl haram sayarlar ki, Allah'ın haram kıldığının sayısına denk getirip, onun haram kıldığını helal yapsınlar. Buna rağmen yaptıkları işin kötülüğü kendilerine güzel gösterildi. Allah inkârcılar toplumunu doğru yola ulaştırmaz. Ey inananlar! Size ne oldu ki Allah yolunda topluca savaşa çıkın denildiğinde yere çakılıp kaldınız? Yoksa ahireti bırakıp dünya hayatını mı yiyelediniz? Oysa dünya hayatının nimetleri ahirete göre çok azdır. Eğer topluca savaşa çıkmazsanız Allah sizi can yakıcı bir azapla cezalandırır ve yerinize başka bir topluluk getirir. Siz ise O'na hiçbir şekilde zarar veremezsiniz. Allah her şeye gücü yetendir. Eğer siz o peygambere yardım etmeyecek olursanız, iyi bilin ki Allah, inkar edenler O'nu Mekke'den çıkardıklarında, mağarada bulunan iki kişiden iken O'na yardım etmişti. O arkadaşına, ''Üzülme, şüphesiz Allah bizimle birliktedir.'' diyordu. O zaman Allah onun üzerine iç huzurunu indirmiş, onu sizin görmediğiniz askerlerle desteklemiş ve inkar edenlerin sözünü alçaltmıştı. Allah'ın sözü ise en yüce olandır. Çünkü Allah çok güçlü, çok bilge olandır. Gerek hafif, gerek ağır teçhizatla topluca savaşa çıkın. Mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda savaşın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. Eğer yakın bir kazanç ve kolay bir yolculuk olsaydı, onlar elbette seni izlerlerdi. Ne var ki, çıkılacak yol onlara çok uzak gelmişti. Bununla birlikte onlar yine de, gücümüz yetseydi biz de sizinle birlikte çıkardık diyerek Allah'a yemin edecekler. Onlar kendilerini yıkıma sürüklüyorlar. Çünkü Allah onların yalan söylemekte olduklarını elbette bilmektedir. Allah seni bağışlasın. Doğru söyleyenler sana belli olup, yalan söyleyenleri bilmeden niçin onlara izin verdin? Allah'a ve ahiret gününe inananlar, mallarıyla ve canlarıyla savaşmak söz konusu olduğunda senden izin istemezler. Allah sakınanları çok iyi bilendir. Senden ancak Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, kalpleri kuşkuya düştüğü için kuşkuları içinde bocalayıp duranlar izin isterler. Eğer onlar seninle savaşa çıkmak isteselerdi, elbette bunun için bir hazırlık yaparlardı. Ama Allah onların davranışlarından hoşlanmadığı için onları durdurdu. O zaman onlara, oturanlarla birlikte oturun denilmişti. Eğer onlar da sizinle birlikte sefere çıkmış olsalardı, bozgunculuğu artırmaktan başka katkıları olmazdı ve sizi birbirinize düşürmek için aranıza anlaşmazlık sokarlardı. Üstelik içinizde onların casusları da vardı. Allah zulmedenleri çok iyi bilendir. Andolsun ki onlar, daha önceleri de aranıza anlaşmazlık sokmak istemişler ve sana karşı türlü komplolar düzenlemişlerdi. Ama sonunda onlar hoşlanmasalarda gerçek ortaya çıkmış ve Allah'ın buyruğu üstün gelmişti. Onlardan, bana izin ver de beni günaha sokma diyenler de vardı. Aslında onlar böyle demekle zaten günah çukuruna düşmüşlerdi. Hiç kuşkusuz cehennem, inkar edenleri çepeçevre kuşatacaktır. Sana bir iyilik erişecek olsa, Bu onları üzer. Ancak başına bir kötülük gelecek olsa, o zaman da onlar, zaten biz önceden tedbirimizi almıştık derler ve sevinerek dönüp giderler. De ki, başımıza Allah'ın yazdığından başkası gelmez. O bizim koruyucumuzdur. O halde inananlar, yalnız Allah'a güvenip dayansınlar. De ki, Siz bizim hakkımızda ancak iki güzel şeyden birini bekleyebilirsiniz. Oysa biz, Allah'ın kendi katından veya bizim ellerimizle sizi bir cezaya uğratmasını bekliyoruz. Bekleyin, kuşkusuz biz de sizinle birlikte beklemekteyiz. De ki, ister gönüllü ister gönülsüz bağışta bulunun, bu sizden asla kabul edilmeyecektir. Çünkü siz yoldan çıkmış bir topluluksunuz. Onların bağışlarının kabul edilmesini engelleyen şey, onların Allah'ı ve elçisini inkar etmeleri, üşenerek namaz kılmaları ve istemeyerek bağışta bulunmalarıdır. Öyleyse onların ne malları ne de çocukları seni imrendirmesin. Çünkü Allah onları bunlardan dolayı dünya hayatında cezalandırmayı ve canlarının da inkarcı olarak çıkmasını istemektedir. Onlar sizden olmadıkları halde, gerçekten sizden olduklarına dair Allah'a yemin ederler. Ama onlar korkan bir topluluktur. Eğer onlar bir sığınak veya mağaralar ya da girilecek bir delik bulsalardı, hemen oraya koşarlardı. İçlerinde toplanan sadakaların paylaşımı konusunda sana dil uzatanlar vardır. Ancak onlardan kendilerine verilecek olsa sevinirler. Ama onlardan kendilerine verilmeyince de hemen öfkelenirler. Keşke onlar Allah'ın ve elçisinin kendilerine verdiklerine razı olsalardı ve Allah bize yeter, yakında bize lütfundan Allah da verecektir, elçisi de. Biz gerçekten Allah'a gönülden bağlı olanlardanız deselerdi. Sadakalar, Allah'tan bir farz olmak üzere, ancak yoksullar, Düşkünler, zekat görevlileri, kalpleri İslam'a ısındırılacak olanlar, kölelerin özgürleştirilmesi, ağır borç yükü altında bulunanlar, Allah yolunda olanlar ve yolda kalanlar içindir. Allah çok iyi bilen, çok bilge, hikmet sahibi olandır. Onların içinde, o her söyleneni dinleyen bir kulaktır diyerek, peygamberi incitenler vardır. De ki, o sizin için bir hayır kulağıdır. Allah'a inanır, inananlara güvenir ve o sizden inananlar için bir rahmettir. Allah'ın elçisini üzenlere gelince, onlara can yakıcı bir azap vardır. Onlar sizi hoşnut etmek için size gelip Allah'a yemin ederler. Oysa eğer inanmışsalar, Allah ve elçisini hoşnut etmeleri daha doğrudur. Şu gerçeği anlamadılar mı ki, kim Allah'a ve elçisine karşı gelecek olursa, ona içinde sürekli kalacağı cehennem ateşi vardır. İşte bu, çok büyük bir rezilliktir. İkiyüzlüler, kendileri hakkında, kalplerinde olanı kendilerine haber verecek bir surenin indirilmesinden çekiniyorlar. De ki, ''Siz alay edin. Allah açığa çıkmasından çekindiğiniz şeyleri açığa çıkaracaktır. Eğer onlara sorsan, onlar biz sadece lafa dalmış eğleniyorduk derler. De ki, siz Allah'la, O'nun ayetleriyle ve elçisiyle mi alay ediyordunuz?'' ''Boşuna özür dilemeyin. Çünkü siz inandıktan sonra inkar ettiniz.'' Biz içinizden bir kısmını bağışlasak bile diğer bir kısmınızı suç işlemelerinden dolayı cezalandıracağız. İkiyüzlü erkeklerle iki yüzlü kadınlar birbirlerine benzerler. Kötülüğü emrederler, iyiliği engellerler ve cimrilik ederler. Onlar Allah'ı unuttular. Allah da onları unuttu. İkiyüzlüler gerçekten yoldan çıkmış kimselerdir. Allah iki yüzlü erkeklere, iki yüzlü kadınlara ve inkar edenlere içinde sürekli olarak kalacakları cehennem ateşini vaat etmiştir. Bu onlara yeter. Çünkü Allah onlara lanet etmiştir. Onlar için sürekli bir azap vardır. Siz de tıpkı kendinizden öncekiler gibisiniz. Oysa onlar hem güç hem de mal ve çocuk bakımından sizden daha üstündüler. Sonra paylarını alıp yararlanmaya çalıştılar. Siz de sizden öncekilerin paylarını alıp yararlandıkları gibi, paylarınızı alıp yararlanmaya çalıştınız. Onların batıla dalmaları gibi, siz de batıla daldınız. İşte onların amelleri, dünyada da ahirette de boşa gitmiştir. İşte onlar ziyanı uğrayanlardır. Onlara kendilerinden öncekilerin, Nuh, Ad ve Semud kavimlerinin, İbrahim kavminin, Medyen halkının ve altüst olmuş kentlerin haberi gelmedi mi? Elçileri onlara kesin kanıtlar getirmişlerdi. Demek ki Allah onlara zulmetmiş değildi ama onlar kendi kendilerine zulmetmekteydiler. İnanan erkekler ve inanan kadınlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Onlar iyiliği anlatırlar, kötülüğü engellemeye çalışırlar, namazı kılarlar, zekatı verirler. Allah'a ve elçisine itaat ederler. İşte Allah bunlara rahmet edecektir. Kuşkusuz Allah çok güçlü, çok bilge, hikmet sahibi olandır. Allah inanan erkeklere ve inanan kadınlara, Altlarından ırmaklar akan, içinde sürekli kalacakları cennetler ve adın cennetlerinde hoş konutlar vaat etmiştir. Allah'ın hoşnutluğu ise daha büyüktür. İşte bu çok büyük bir başarıdır. Ey Peygamber! inkar edenlere ve ikiyüzlülere karşı savaş ve onlara karşı sert davran. Onların varacakları yer cehennemdir. O ne kötü bir varış yeridir. Onlar, kendilerini inkara götüren sözü söyledikleri halde, yine de onu söylemediklerine dair Allah'a yemin etmektedirler. Böylece onlar İslam'a girdikten sonra inkarcı olmuşlardır. Çünkü ikiyüzlüler, ulaşamadıkları bir şeye yeltenmişlerdir. Onlar sırf Allah ve elçisi, Allah'ın lütfuyla inananları zengin etti diye, öcü almaya kalktılar. Eğer tevbe ederlerse, kendileri için daha hayırlı olur. Yüz çevirirlerse, Allah onları dünyada da ahirette de can yakıcı bir azapla cezalandırır. Onlar için yeryüzünde ne bir koruyucu, ne de bir yardımcı vardır. Onlardan and olsun ki, eğer Allah lütfundan bize mal verirse, mutlaka bağışta bulunacağız ve iyilerden olacağız diyerek, Allah'a söz verenler vardır. Ancak Allah onlara lütfundan verdiğinde onda cimrilik ederler ve yüz çevirerek sözlerinden dönerler. Bu yüzden Allah, kendisine verdikleri sözden dönmelerinden ve yalan söylemelerinden dolayı kendisiyle karşılaşacakları güne kadar onların kalplerine iki yüzlülük sokmuştur. Onlar Allah'ın onların sırlarını ve gizli konuşmalarını bildiğini ve yine Allah'ın gaybı çok iyi bilen olduğunu hala anlamadılar mı? Sadakalar konusunda, gönülden veren varlıklı inananlara ve ancak ellerinden geldiğince bulabildiğinden veren yoksul inananlara dil uzatan ve onlarla alay edenlere gelince, asıl Allah onlarla alay etmektedir. Çünkü onlara, can yakıcı bir azap vardır. Onlar için ister bağışlanma dile, ister dileme. Onlar için yetmiş kere bağışlanma dilesen de, yine Allah onları bağışlamayacaktır. Çünkü onlar, Allah'ı ve elçisini inkar etmişlerdir. Allah yoldan çıkmış bir toplumu doğru yola ulaştırmaz. Allah'ın elçisine karşı çıkarak savaştan geri kalanlar, Yerlerinde oturup kalmalarından dolayı pek sevindiler. Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla savaşmaktan hoşlanmadıkları için, Bu sıcakta sefere çıkmayın, dediler. De ki, cehennem ateşi daha sıcaktır. Keşke anlasalardı. Artık onlar, yapmış olduklarından dolayı, Başlarına gelecek cezayı düşünerek, Az gülsünler, Çok ağlasınlar. Eğer Allah seni onlardan bir grupla tekrar yüz yüze getirir ve onlar da savaşa çıkmak için senden izin isteyecek olurlarsa onlara de ki, bundan sonra siz benimle birlikte asla savaşa çıkmayacaksınız ve benimle birlikte asla düşmanla savaşmayacaksınız. Çünkü siz ilk keresinde yerinizde kalmaya razı olmuştunuz. Şimdi de geri kalanlarla birlikte oturun. Onlardan ölen birisinin namazını kılma ve kabri başında da durma. Çünkü onlar Allah'ı ve elçisini inkar etmişler ve yoldan çıkmış olarak ölmüşlerdi. Onların ne malları ne de çocukları seni imrendirmesin. Çünkü Allah onları bunlardan dolayı dünya hayatında cezalandırmayı ve canlarının da inkarcı olarak çıkmasını istemektedir. Allah'a inanın ve onun elçisiyle birlikte savaşın diye bir sure indirildiğinde, içlerinden servet sahibi olanlar, bizi bırak da oturanlarla birlikte oturalım diyerek senden izin istemişlerdi. Geride kalanlarla birlikte olmak onların hoşuna gitti. Bu yüzden onların kalpleri mühürlenmiş oldu. Artık onlar anlamazlar. Ama elçi ve onunla birlikte inananlar, mallarıyla ve canlarıyla savaştılar. İşte bütün iyilikler onlar içindir. İşte kurtuluşa erenler de onlardır. Allah onlara içinde sürekli kalacakları, altlarından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte bu çok büyük başarıdır. Bedevilerden özür bildiren kimseler bile, kendilerine izin verilsin diye sana gelirlerken, Allah'a ve elçisine yalan söyleyenler oturup kaldılar. Bu yüzden içlerinden inkar edenlere pek yakında can yakıcı bir aza bulaşacaktır. Zayıflara, hastalara, harcayacak bir şey bulamayanlara, Allah ve elçisi için öğüt verdikleri sürece bir sakınca yoktur. Çünkü iyi davrananları sorumlu tutmak için bir neden yoktur. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Aynı şekilde kendilerine binek sağlaman için sana geldiklerinde, onlara sizi bindirecek bir şey bulamıyorum dediğin zaman, bu uğurda harcayacak bir şey bulamadıkları için, üzüntüden gözyaşlarını tutamayarak geri dönenlere de bir sakınca yoktur. Buna göre sorumluluk ancak zengin oldukları halde senden izin isteyenleredir. Çünkü geride kalanlarla olmak onların hoşuna gitmekte. Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Artık onlar anlamazlar.